Lası yemalar. Onuncu sözün bir cihette esası ve yirmi sekizinci sözün Arabi ikinci makamıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın bütün zerratı müctemian ve münferiden lisana acz ve fakr ile vücubu vücut ve bahdetine şehadet ettikleri sani hakime hamdler, senalar, şükürler olsun ve kainatın tılsımını açıp ayetini keşf ve beyan eden resulü ile âle ashabına vesair enbiya ve mürselin ihvanına ve ibad-ı salihine salatü selamlar olsun. Arkadaş, tabiat ve esbab bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan bir taneyi beyan edeyim ki şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki Şirk sahibi, cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman, o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerreyi vahideye bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye ve her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye muztar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak salahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenabı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse, o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak o kafir itikat edebilir. Mahaza bir semere bir şecerenin bir misali musakgarıdır ve o semeredeki çekirdek o şecerenin defteri amalidir. O ağacın tarihi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibar ile bir semere şecerenin tamamına belki o şecerenin nevine belki küreyi arzana hazırdır. Öyleyse bir semerenin san'atındaki azamet-i maneviyyesi arzın cesameti nisbetindedir. O zerreyi san'atça havi olduğu o azamet-i ile bina eden arzı haml ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kâfir münkir kalbinde böyle bir küfrü taşımakla akıl ve zekâ iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Arkadaş her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir ki, adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Diğeri makuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürür zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin ihtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin süratle tedvirinden hasıl olan daireyi vehmiye gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makul'edir. Sureti maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi, sureti maneviye itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudreti rabbani ustadır, kader mühendistir suret-i ise, kader mistardır, yani teşekkülâtın çizgilerini çizer, kudret mastardır, yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülât, kudretten sudur eder. Ey kâfir! Bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye, bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine hâlık ittiaz ettiğin tabiat ve esbab, her şeyin muhtelif ve mütenevvi suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır Bak ey gözden mahrum kafir şecere hilkatın semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin ağzalarına uygun bir gömleği dikemez Halbuki sani hakim, her şeyin neması zamanında pek muntazam cedid ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hulleleri kemal sürat ve suhûletle yapar giydirir te subhanallah Evet münezzehtir her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir bütün mahlukata merci olan sani münezzehtir Arkadaş, her bir mevcudun üstünde sani ehad ve samedin bir sikkesi bir hatemi olup, o mevcudun sani ehad ve samedin mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Evet, gayri mütenahi ehadiyet sikkelerinden ve samedaniyet hatemlerinden yalnız bahar mevsiminde sahifeyi arza darbedilen sikkeye bak ki. Şu zikredilecek müteselsil fıkralar, cümleler o sikkeyi güneş gibi gösteriyorlar ve izhar ediyorlar. Evet, sayfeyi arzda pek garip hakîmane bir icat görünüyor. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara dikkat et. 1. O icat fiili pek azim ve geniş bir sahabet-i mutlakadan geliyor. 2 bir suhulet-i mutlaka ile, bir kuvvet-i mutlakadan çıkıyor. 3- Mutlak bir intizamla, sür'at-i mutlakada meydana geliyor. 4- Mevzun ve mizanlı olarak, bir vüsatı i mutlakada bulunuyor. 5- Güzel bir eseri san'at olmakla beraber, mutlak bir ucuzlukta görünüyor. 6- Taalluk ettiği şeyler, pek karışık olmakla beraber, büyük bir imtiyaz-ı mutlak, ve ademi iltibas ile yapılıyor. 7. Mahalli taalluku gayri mütenahi olmakla beraber eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husule gelir. 8. Efrat ve enva arasında buudu mutlak ile beraber tevafuk-u mutlak var. Arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına da o sikkeyi izhar etmeye kâfidir. Bakınız en harika bir sehavetle, en harika bir hüsn-i sanat, muhit bir kudretin hassasıdır. Ve intizamla beraber harika bir suhulet, hiçbir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber mucizane bir sür'ati mutlaka, her şeyi emrine ve kudretine teshir eden zata mahsustur. Nevilerin pek dağınık bulunmasından pek geniş bir tasarruf ile harika bir hüsnü sanat, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında bulunan zata hastır. Kesret ve mebzuliyet ile beraber her ferdin sanat itibariyle kıymetdar olması sonsuz bir zenginlikle gayri mütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibassız ve fevkalade imtiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları her şeye basîr ve her şeye şehîd ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden menetmeyen zata mahsustur. Ve keza arzda dağınık bulunan efrat arasındaki uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça aralarında husule gelen tevafuk küreyi arz yedi tasarrufunda, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur ve keza nev'in kesret-i efradi ile beraber her ferdin harikulade bir hüsn-ül hilkate malik olması kadiri mutlaka hasdır ki az çok küçük ve büyük her şey ona nispeten birdir. Geçen fıkraların her birisinde her şeyin tek bir saniyen sun'u ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet daha vardır. Evet, sehavet ile kuvve-i iktisadiye arasında ve sürat ile mizanlı olmak arasında ve ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları bir fiilinde cem etmek, ancak kudreti hadsiz bir sani kadire mahsustur. Hülasa, her bir fıkra, Tek başına Hatemi Ehadiyeti izhara kafi olduğu takdirde fıkaların heyeti içtimaiyesi pek zahir bir tarik-i evla ile Hatemi Ehadiyeti gösterir. İşte bu izahdan "Ve in se'altahum men halaka's semawati vel arda" liqulun innallaha ayeti kerimesinin sırrı zahir oldu. Yani o inatlı münkire "Hâlik-i ve arz kimdir?" diye sorulduğu zaman çağrına runa çağar Allah'tır diyecektir. Arkadaş, ulûhiyet, risalet, ahiret, kainat arasında hakikatte telazum vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve sübutu ötekisinin de vücut ve sübutunu istilzam eder. Birisine iman, ötekisine de imanı icab ettirir. Evet mesela her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Kainat kitabı da Nakkaş Ezeli'nin vücub bu vücuduna bağlıdır. Sarhoş olmayanlar ancak Nakkaş Ezeli'ye iman etmekle kitabı kainata şahit olabilirler. Ve keza pek çok sanat harikalarına ve nakış ve zinetlerin garaibine müştemil olan bir binanın bani ve sanisiz vücudu mümkün olmadığı gibi bu âlemin vücudu da saninin vücuduna tabidir. Dalâlet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar onu bunsuz tasdik edemezler. Ve keza deniz ve nehirlerin yüzünde şemsin aksini gösteren kabarcıklardaki güneşin parıltısı şemsin vücudunu inkâr etmekle mümkün olmadığı gibi Aklı bozuk olmayanlar için kemali intizam ile tahavvül ve teceddüd eden şu kainatın şuhudu bani ve saniin vücubu vücudunun tasdikiyle ile olabilir. Çünkü şu muhteşem kainatı meşiyet ve hikmeti ile tesis ve kaza ve kaderinin düsturları ile tafsil ve adetinin kanunları ile tanzim ve inayet ve rahmetinin namusları ile tezyin ve esma ve sıfatının cilveleriyle ile tenvir eden ancak ve ancak bani ve sanidir. Evet, Halık-ı Vahid kabul edilmediği takdirde kainatın zerrat ve mürekkebatı adedince sonsuz ilahların kabulüne mecburiyet hasıl olur ve aynı zamanda her bir ilahın şu kainatı halk etmeye kadir olması lazımdır. Çünkü zihayatın her bir cüz'isi zevil hayatın küllüne yani umumuna bir fihristedir. Cüz'yi halk eden külliyeti de halk etmeye kadir olmalıdır. Ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise irsal-i rusul ile olur. Ve keza haddi kemale bali olan en yüksek bir cemalin bilinmesi, görünmesi, gösterilmesi için rasullerin tarifi lazımdır. Ve keza kemali cemale bali olan kemali husn sanat rasullerin delaleti ile olur ve keza rububiyet-i âme ubudiyet-i külliye ister bu da zülcenaheyn rasullerin vahdet-i ilahiyeyi halka ilan etmeleriyle mümkün olur ve keza bir hüsn sahibi'nin isteği olmasa ve bir ayna bulunmasa ve tarif edici bir şahıs tavasut etmezse onun hüsnünün görünmesi gösterilmesi mümkün değildir bu da ancak resuller vasıtasıyla olur çünkü resul ubudiyetiyle Halık'ın hüsnüne ainedir. Risaleti cihetiyle de halka izhar ve ilan eder. Ve keza bir zatın cevahirle zî kıymet eşya ile dolu hazinelerini açıp halka göstermek ve arz etmekle o zatın kudretini, zenginliğini, saltanatını ilan etmek için ancak o zatın müsaadesiyle ve iradesiyle emir ve tayin edilmiş bir memur lazımdır. İşte o memur Resul'dür. Arkadaş bu sıfatları hâzı, bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hazreti Muhammed Aleyhissalatu ve Selam'dan başka alemde bir şahıs yoktur. En cami, en kamil, en fazıl o zattır. Tam tamına teşhir, tebliğ, tarif, tavsif, izhar, ilan eden o zattır. Aziz arkadaş, imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Hazır ol, dinle. Bir sultan. İtaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahr ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Ve keza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 Onun da devamını ister, bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap verme hususunda, pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar verir, elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal suhuletle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Ve keza.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 Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bil delalet eder. Ve keza dikkat sahibi bir Sultan ki,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 Mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o vaadü bayit edilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler rayeti için pek emniyetli olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulful vaat kudretin izzetine zıttır. Ve keza, haddi tevatüre bali olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre o muhteşem ve azim saltanatın medarı ve cevelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar o azamete daimi bir mekan olamaz, çünkü bu gibi zahil mütebeddil şeyler o müstakar saltanata makar olamaz. Evet o sultan şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri, ihtimalları, iftirakları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydanı ekberinde vukua gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşer-i azimde yapılacak muameleler bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani, zail haller o alemde bâkî ve daimi semereler verecektir. Evet, o sultanın şufani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimi mekanları, sabit meskenleri ve zevalsiz sakinleri isterler ki. O büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkârı lazım gelir ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin haşa zalim, gaddar, sefih olduğuna zehap edilir. Bu ise inkılab-ı istilzam eder. Ve keza şu muvakkat menzillerin saltanatı daimeye makar olacak bir şekle gireceğine pek çok deliller, bürhanlar vardır. Mahaza bu alemi icad edip öteki alemi icad etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükafat ve mücazatı ister. Ve keza sani alemin her şeyi içine almış ve her şeyi istila ve istiva etmiş bir rahmeti vasiası vardır. Validelerin hatta bir cihette nebatatın evladını olan şefkatleri ve küçük zayıf yavrularının suhûlet rızıkları o rahmet deryasından bir katredir. O bahri rahmetin azametiyle şu dünyada bu kısa ömürde şu kadar zahmet ve belalar ile karışık zâil ve gayri sabit olan şu nimetler ve ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval, nimeti nükmete, şefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmeti zıddına kalbeder. Ve keza alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, sâni alemin pek yüksek, celalli, izzetli bir haysiyeti vardır ki, Ubudiyetle saniyi tazim etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin tehditlerini tehir ve imhaletse bile ihmal etmez. Ve keza o sultanın emirlerini, nehiilerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında elbette bir darı mükafat ve mücazat olacaktır. Ve keza bütün mahlukatta görünen hüsnü sanatlar, intizamlar ve ihtimamlardan ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydelerden anlaşılıyor ki, kainat tahtı tasarrufunda bulunan Sani Zülcelal'de, pek büyük bir hikmeti âmeme vardır ki, itaat ile iltica edenlerin büyük taltif ve inamlara mazhar olacakları o hikmeti âmenin iktizasındandır. Ve keza görünüyor ki her şey layık mevkine vaz ediliyor ve her hak hak sahibine veriliyor ve her ihtiyaç sahibinin haceti istediği gibi yapılır ve her sual edenlerin matlupları bilhassa istidat lisanı ile veya ihtiyacı fıtri lisanı ile veya ıztırar ve zaruret lisanı ile olsun cevaplandırılıyor böyle eserleri görünen bir adalete bir mahkemeyi kübra lazımdır ki rububiyetin hakimiyetiyle hukuku ibat muhafaza edilsin çünkü Fani olan şu dünya menzili o büyük adalet-i mazhar olamaz. Öyleyse o büyük sultan-ı adil için bir cennet-i bâkiye, bir cehennem-i daime lazımdır.